وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ Rahmetini yayandır Allah Azze ve Celle. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ O velidir, dosttur, hamd edilmeye layık olandır Allah Azze ve Celle. Asıl dost kimmiş? Allah Azze ve Celle'ymiş. Yine Nisan Suresi 45. Eti kerimesine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّنْ وَكَفَى billahi Nasira. Dost olarak Allah yeter, yardım edici olarak Allah yeter. Yine Allah Azze ve Celle Hac suresi 78. ayeti kelimesinde buyuruyor ki, wa tasimu billahi huwa Yalnızca Allah'tan Allah'a bağlan, Allah'a sımsıkı bağlanın huwa maulak. O sizin dostunuzdur. Fa nığma maula ve nasir.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 Belilahum ahlakum. Bilakis sizin Mevlanız, sizin dostunuz Allah'tır. Wahu wa khairun nasirin. O yardım edenlerin en hayırlısıdır diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Tahrim Suresi ikinci ayeti kelimesinde, Vallahu mevlakum. Sizin Mevlanız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 Diyor ki Allah azze ve celle Nahl suresi 63. ayet-i kerimesinde Fezeyyene lehumu şeytanu amaluhum. Allah şeytan onların amellerini süslü gösterdidir. Yaptıkları amelleri çok sevdi o şeytanlar. Fehuve veliyuhumul İşte o gün şeytan onların dostları kimdir? Ancak şeytandır o kıyamet gününde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 İvane edenlerin dostudur. Yuxrijohum mina zulümete ile nur, <gülüyor> onları karanlıklardan nura çıkartır Allah Azze ve Celle. Ve <gülüyor> kafirlere gelince, auliya oh muttaqot, onların dostları velileri kimlerdir? Muttaqotlardır. Yuxrijohum <gülüyor> mina nuri ile onları nurdan zulümete çıkartır.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 Lahum daru sallami inda Rabbihim. Onlar için Rablerinin katında daru selam vardır, cennet vardır. Wa huwa waliyuhum bi mekanu Onların amel ettiklerinden dolayı onların velisi, dostu kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve yine diyor ki, Fussilet suresinde, Inna al-ladin qalu Rabbunallah, thumma Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar, sağ veya sola tapmayanlar, dost doğru olanlar. Tetnizelu ileyhimul malake, onların üzerine melekler iner. Alla taqafu ve tahezenu sakın üzülmeyin ve korkmayın diye melekler iner. Ve abshiru bil cennetil leti adun, sizlere vaad olunan cennet ile sevinin müjdelenin.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 ne var? Müjde var. لَا تَبْد۪يلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın kelimesinde hiçbir değişiklik olmaz. Allah vadettim o muhakkak gerçekleşir. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِمِ İşte asıl kurtuluş budur kardeşler. Allah'a iman edeceksin, dost doğru olacaksın ve Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi korkacaksın. İşte Evliyaullah budur kardeşlerim.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 Aslında hani Allah'la alakalı onun gören, gözü kulağı, işiten, kulağı tutan, eli yürüyen, ayağı olurum diyor ya. Ama ondan önce hadiste bir şeyler zikrediliyor. Bakın Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'udan gelen bu şeyde diyor ki Allah Resulü selam. Allah buyurdu ki diyor. Men adâ li veliyyen azantuhu âzentuhu Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim, savaş ilan ederim.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 Fe iza ahbabtuhu onu sevdiğim zaman yani farzlarla yaklaştı ve nafilelerle daha fazla yaklaşıp Allah onu sevdiği zaman fe iza ahbabtuhu onu sevdiğim zaman kuntu sem'ahu ladi yesma bihi onun işiten kulağı onun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olur. Vu in sa'alani la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 Allah iman edenlerin dostudur ve selam. Evliyaullah'ın en üstünü nebilerdir. Nebilerin en üstünü resullerdir. <gülüyor> Resullerin en üstünü ulul azim peygamberleridir. Ulul azim peygamberlerin en üstünü de hiç şüphesiz katemun nebiyyin ve imamun murselin ve seyyidu veledi Adem ecmain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 إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ay ki eğer beni eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin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 Mescidi harama girmekten alıkoydular. o mekanu avliya. Onlar halbuki Allah Azze ve Celle'nin nedir? Sevgili kulları değildir, velisi değildir. اِنَّ اَوْلِيَاءُهُ اِنَّ اَوْلِيَاءُهُ اِنَّ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ Allah Azze ve Celle'nin evliyası, veli kulu, velisi nedir? Dostu ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan kimselerdir.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 bizlere nasibeyle merhametinle rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver e bizi cehennem azabından koru merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle allahumma amin subhaneke allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ileyk